Babil, eski Mezopotamya'nın en büyük ve en ünlü şehridir. Bağdat'ın 88 kilometre güneyinde, Fırat'ın doğu kıyısındaki yedi tepe üzerinde kalıntıları bulunan ve 2000 seneden fazla tarih sahnesinde kaldığı bilinen şehrin adına ilk defa milattan önce 3. bin yılın sonlarına ait Akkad vesikalarında rastlanırsa da kuruluşunun çok daha eski olduğu tahmin edilmektedir. Şehir içinde çeşitli medeniyetleri barındırmış olup bunların en önemlileri, kanunlarıyla ünlü hükümdar, Hammurabi'nin yetiştiği Amurrular dönemiyle Babil'e en parlak çağını yaşatan Keldaniler dönemindekilerdir. Babil'e dünyanın yedi harikasından biri sayılan Ünlü asma bahçeleriyle Büyük İskender'in de içinde öldüğü muhteşem sarayı kazandıran Bahtun Nasır da 2. da bir keldani hükümdarıydı. Milattan önce 598'de Kudüs'ü işgal eden Bahtun Nasr, kral olarak görevlendirdiği Tisedikya'nın Babil'e vergi ödemeyi reddetmesi üzerine şehri 586'da ikinci defa işgal ve tahrip etmiş Yahudilerin tamamını Babil'e götürmüş ve Yahudi tarihine Babil esareti diye geçen bu olay 47 yıl sürmüştür. Babil ne zaman yapıldığı bilinmeyen, bugün harabesi bulunan, yaklaşık 85 metrekare genişliğinde bir plan üzerine oturtulan 75 metre yüksekliğindeki ünlü kulesiyle de şöhret bulmuştur. Babil'in diğer bir özelliği ise tarihi boyunca Mezopotamya'nın astronomi, astroloji, kehanet ve sihir merkezi olmasıdır. Nitekim konumuz olan ayette de şehrin bu özelliği zımnen dile getirilmektedir. Konumuz olan ayette iki melek ismi olarak geçen Harut ve Marut kelimelerinin aslıyla ilgili çeşitli görüşler vardır. Bir görüşe göre bu kelimelerin aslı Haurvatat ve Ameratat'tır. Bu takdirde, dini varlıklar olarak Harut ve Marut'a ilk defa zerdüştiliğin dini metinlerinde rastlanmaktadır. İslami literatürde Harut ve Marut hakkında nakledilen rivayetlerin çoğu az farkla, bir geç dönem Yahudi eseri olan Midrash Akvir'de bulunur. Buradaki rivayete göre, tufandan sonra putperestlik ibadetinin hala sürmesi Elohim'i yani Tanrı'yı kızdırır. Şemhazai ve Azel adında iki melek, Tanrı'ya insanı yaratmasının kötü olduğunu söylerler. Çünkü insanlar yeryüzünde bozgunculuk yapmışlardır. Bu iki meleğin dünyaya indiklerinde insanlar arasında Tanrı'nın hükmünü yayacaklarını vaat etmeleri üzerine, Tanrı onları yeryüzüne gönderir. Hikayenin geri kalan kısmına bakılırsa bu melekler insanlara sihir öğretirler. Kökeni çok daha eski rivayetlere uzanan bu hikaye, şüphesiz tekvindeki Tanrı oğullarının insan kızlarıyla olan evliliklerini açıklamaya yöneliktir. Tobit kitabı ve Süleyman'ın Ahdi adlı apokrifal yani uydurma Yahudi metinlerinde Tanrı'nın denemek için gönderdiği melek Asmodeus adını alır. Zerdüştülükte insanlara kötülüğü telkin eden bu cin, Süleyman'ın ahdinde Kur'an'ı ifadeyi çağrıştıracak şekilde karı ve kocanın arasını açmak için insanlara büyü öğreten kötü bir varlık pozisyonundadır. Yeni ahit külliyatında Petrus'un ikinci mektubu ve Yehuda'nın mektubunda düşmüş, yeryüzüne gönderilmiş meleklere atıf varsa da, Bunların oryantalistlerce ileri sürüldüğü üzere Harut ve Marut'u ima etmesi zayıf bir ihtimaldir. Kur'an-ı Kerim'de Harut ve Marut'un zikredildiği konumuz olan ayet, Süleyman'a atılan iftiralarla Harut ve Marut'un sihir öğretişi hakkında iki ana konuya dair bilgi verir. Müfessirler bu ayetin sihir öğretme ve öğrenmenin sakıncalarını vurguladığı konusunda hemfikirdirler. Bu ayette, Harut ve Marut hakkında ayrıntıya girilmediği, ayrıca Harut ve Marut'la ilgili senedi güvenilir, hiçbir hadis bulunmadığı halde, tarih ve tefsir kitaplarında özellikle İsrailiyat denilen ve hadis literatürüne de giren Yahudi kaynaklı rivayetlerde bazı ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Ancak Taberi, Kadı İyaz, İbni Hazm, Ebu Bekir İbnül Arabi, Kurtubi, İbn Kesir, İbnül Cezbi, Fahrettin Er Razi, Tabersi gibi müfessir ve bilginler bu rivayetleri tenkit etmişler, uydurma veya zayıf olduğunu ifade etmişlerdir. Mesela İbn Kesir bu rivayetlerin hepsinin uydurma olduğunu ve gerçekte Yahudi asıllı Kabel ahbardan kaynaklandığını belirtir. Öte yandan. Ayetteki ilgili kelimenin mütevâtir olan okunuşu melekeyn, iki melek şeklinde olmakla birlikte İbn Abbas, Hasan Basri, Ebu'l Esved ve Dahhak gibi bazı alimler bu kelimeyi melikeyn, iki melik, iki kral şeklinde okuyarak Harut ve Marut'u insan isimleri olarak kabul etmişlerdir. İbn Hazm ise Bunların melek değil iki şeytan veya iki cin kabilesi olduğunu ileri sürmüştür. Buradaki melekeyn, iki melek kelimesinin iki kudretli kişi veya iki ruhani kişi anlamında mecaz olduğunu ileri sürenler de vardır. Sözlükte fitne kelimesi, sınama, deneme, maddi ve manevi sıkıntı, üzüntü, bela ve felaketle imtihan etme şeklinde açıklanır. Kelime, Kur'an-ı Kerim'de daima kişinin inanç ve ahlak bakımından denenip sınanmasını ifade edecek biçimde kullanılmıştır. Hadislerde ve diğer İslami literatürde ise, Kur'an'daki anlamı yanında, dini, sosyal ve siyasi kargaşa anlamında da yaygın olarak kullanılmaktadır. İnanç uğruna maruz kalınan ağır işkence içinde fitne kelimesi kullanılmıştır. Konumuz olan ayette de, Fitne kelimesi insanların imanlarından ne kadar sebatkar olduklarının sınanıp denenmesi, onların bu bakımdan imtihandan geçirilmesi anlamında kullanılmıştır. İlgili meleklerse böyle bir imtihan aracı olarak gönderilmişlerdir. Bakara Suresi'nin 102 ila 103. ayetlerinin tefsirine bir sonraki programımızda devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun.